Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a salat ve selam olsun. 2. alıştırma. Takip nasıl? Evet. Ma hada? Ne? Ma hada ve ma hadihi. Bu aşağıdaki resimlerde olan tekil ve yakında olan şeyler nedir? ma haza, müzakkar olan için haza, müennesi olan için hadi şeklinde bir soru cümlesi. Bu kelimelerin altına veya yanına uygun bir yerine kelimelerin ne olduğunu, bu resmindeki nesnelerin ne olduğunu yazacağız. Örnek, birinci resimde kalem var önde, değil mi? Evet. Onun altına veya yanına uygun bir yerine, kitabı da tahriş etmeden, haza galemun daha, ben bende 3'ünün resiminde bir otomobil resmi var. Var, var. Fark etmez bir tane müennes kelime olsun. Ee, seyyaretun mesela. Buna da ne diyeceğiz cevap olarak? <gülüyor> Hazihi seyyaretun. Evet. Müfret ve müennes, Müzekker oluşuna da dikkat ediyor. Zaten hepsi müfret. Tekil gelmiş. Müzekker kelime ise haza ile işaret edeceğiz. Müennes kelime ise hazi ile işaret bu derste gördüğümüz kayda Haza ve Hazihin'in karışık kullanıcıları. Evet bu kelimelerin hepsine geçiyorum. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken derste gördüğümüz ve müzekker gibi olup da asrı mühennes olan kelimelere işaret ederken dikkat edelim. Müzekker gibi olup da mühennes olanlara dikkat edelim. Mesela Aynun kelimesinde işaret ederken Haza ile işaret edemeyeceğimizi bilmeniz gerekir. Değil evet. mi? Değil mi? Evet. Anlaşıldı mı burası? Evet. <gülüyor> o zaman devam ediyorum. Kalem, kitap, otomobil, gömlek, anahtar, saat, kaşık, kapı, göz, ev, el, ağız, ayak, burun, ütü, bisiklet, mescid, yıldız, e, tencere, sandalye ve buzdolabı. Hocam burada pratik bir şey var mı? Yani bu kalem ve otomobil. Her birisi ayrı. Bir tanesi hazı, bir tanesi hazı. Yani ya şimdi burada mesela x'te cansız mı? tamam mı? Yani şimdi onun karşılığını yapabilecek yani izin az ya olması için kelimenin aslına bakacağız. Otomobil ney? Seyyaretun müzekker mi müennes mi? Müennes. Müennes. O zaman müennes kullanacağız. Müennes diyoruz da bunun müennes olduğunu nasıl bileceğiz? Müennes olduğunu nasıl bileceğiz? Kelimeyi biliyoruz ya. Seyyaretun müzekkeri, seyyar yok bu defa. Sonunda kapalı komutçe yani sonunda kapalı t harfi diyebilecek ondan mı Yani yazıldığı da sözde bir ifade kullanılıyor. E seyyar ütünde kapalı t yok mu? Var. Son harfinde mi O birincisi, bir de müzekkel gibi olup mühendis, aslı mühendis olmalı da ezberleyeceğiz demiştik. Evet. Gönlük bir ünlü söylüyoruz. Tencere gibi mesela, değil mi? El gibi, göz gibi, ayak gibi. Daha böyle pratik bir şey yok değil mi? Mesela sadece otomobillerde anahtar dediğimiz zaman... İfade yani işte İkinin içerisinde şu yapmıyorsanız sadece kalem diyor. Dinleyelim. Sadece kalem diyor. Veya sadece otomobil diyor. İşte bunu Ama Türkçe söylemeyeceğiz. Bunu Arapça söyleyelim bir. İşte diyoruz ki işte Galemun. Haza, Galemur. Haza'yı söyleme Önce Galemur'u bilelim bir. kalemun Bu Galem. müzekker mi, mühendis mi? Yani. Yazılı işte işitfailde müzekker mi, mühendis mi? Kalemur şey. Müzekker. O zaman Haza'yı yaşatın. Galen bütün diyecek. He. Galen metin değil Galen. Burada daha seyaret tüm diyecek ne orada <gülüyor> tüm. T var ya işte kapalı T var. Kapalı T var ya en sonuncusu. Evet, tamam. Ya yani orada TÜN diyorsun. He. Kapalı T dediğimiz o. He. Mesele o. Üçüncü alıştırma. Anlaşıldıysa geçiyoruz. Tamam anlaşıldı. O gözde hadi çık olduğunu. Evet. İkra ik, ikra el misale. İkra el misale <gülüyor> ve Kevin cumlen ala igrarih. Kevvinin başındaki baba kadar bir cümle vavdan sonra ikinci cümle. Misali oku. ikra el misale. Misali örneği oku ve kevvin oluştur cümelen cümleler. Ala benze üzere gibi gırarihi gırar benzer demek hi ise misale giden muttasıl zamirdir benzeri onun benzeri neyin yani misalin benzeri üzere cümleler oluşturur mutlaksız zamirlere girme, girmeyelim sadece başlığı yazın olduğu gibi çünkü, çünkü ders, dersimiz o yani, değil inşallah ikra il misale ve kevvin cümelen ala gırarihi Misale oku ve gırarihideki hu misale gider misalin benzeri üzere cümleler oluştur benzeri gibi cümleler oluşturur diyebiliriz diye o manada <gülüyor> misale bakalım Muhammed'un talibun. Muhammed öğrencidir. Muhammed mükteda. Talibun on haberi. Demiştik ki isim cümlesinde mükteda ile haberinin cinsiyet birliği vardır. Bir olurlar. Evet. Yani mükteda müzekkerse haber müzekker olur. Mükteda müne haber de müne soğmak evet. Muhammed müzekker. O zaman onun haberi talibun şeklinde müzekker gelecek. Muhammed öğrencidir. Ancak hemen devamında Muhammed değil de biz Amine'den bahsedecek olursak Aminetü talibetün demek durumundayız bu sefer. Niye Amine müennes çünkü onun haberi nasıl olacak? Müennes olacak. Peki müzekker bir kelimeyi müennesi çevirmenin yolu nedir? Topalı Hemen o örnektekinden bahsedelim. Talibun Bunun mühendisli çevirmenin yolu Talibet Mühendisli çevirmenin yolu Talibet <gülüyor> B'nin harekesini üstün yapmak. Yani son harf. Bötreli son har Harfin harekesini üstün yapmak. Ve sonuna bir tanem mühendisli T'si getirmek. Talibet <gülüyor> Yapacağımız şey şu. talibundaki bütün hepsini aynı kayda yapalım. Yani, Buraya hangi talibun'un hangi kelimeye koyarsak hep aynısını uygulayacağız. Son harfin harekesini fetha'ya çevireceğiz. Sonuna bir tane tenvinli ötreli kapalı getireceğiz. Hemen aşağı inelim. Hamidun, tabibun. Fatimetü tabibetün. Müslimun Müslime. Müslimetün. Orada sona şey girmeyecekti ama mi? Met harfi girmeyecek. Yok. Metarife değil. Sadece bu yap e, anlattığım işlem. Anladım. Bana. Bu girecek ama metarife girmez. Metarife girmez. <gülüyor> metarife <girmez>. evet. <gülüyor> met kapalı terimden kelimelerin çoğullarında olur. Talibetün, talibatün şeklinde. Ha, evet, o çoğullar da olur. O, o, o ileride gelecek. <gülüyor> Muğlağun <gülüyor> Muğla Olay Kolay bu. Evet. evet. Mesela anlaşılmıştır yani. Müzekker bir kelime, müennese ben kaydası bu. Hiye şey Efendim? Hiye sadece hiye. Evet. Müslüman. Sağdaki Sağ Sağ Müslimun vardı ya. ya. Onun müennese yapacağız. Hüve Müslim olunca hiye, hüve olacak. Değil mi? Kaydesi bu. Evet. Bunun bir şöyle yazın veya anlayacağınız şekilde ve oraya bir işaretleyip nasıl yapacaksınız? Nazifetün müzekker bir kelime, müennes yapma kaydesi bu. Neyin? Vihem altında i var da. En nafizetü. Nafizetü. Onun sağındaki haber neyse onun müennes haber yapacağız. Sağdaki müzekker haberi soldan müennes haber yapacağız. Olay bu sadece. Hamidun tabibun idi. Hamid doktordur. İkinciden bahsediyorum. O Hamid denilen Fatıma'dan bahsedersek Fatıma'tu bütün olacak. Aynı haberleri tamam. müzekkerdeki haberin mühendese haber yapacağız. Tamam, abi. tamam anlaşıldı mı? Ali anlaşıldı mı Ali? Bakalım, tamam inşallah. Belki. Burada yeni kelime varsa onlara bakalım. Altıncı altıncı e, paragrafta eşşayü harun yazar. Şay çay eşşayü dediği kelime şayun eşşayü çay demek. Hemen devamındaki el kahvetü ise bildiğiniz kahve. Devamında dokuzuncu satırda el hısanu seri un var. El Hasanu seri on seri onsa yani, evet. Evet. evet seri on şey seri, seri evet. hızlı yani. seri, seri. Seri. Seri. Seri. seri seri hızlı, hızlı süratli yani evet. süratli hızlı seri yerlerini <gülüyor> biliyorsunuz. Bir de on de El Ebu var El Ebu'yu biliyoruz zaten. Baba, evet. baba. O e, Kameri işlem siyahlerde evet, geçmişti bu kelime. Baba. Cihalisi evet. evet. oturalım. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Anlaşılsa devam ediyoruz. Hepsini derste çözmeyeceğiz. Siz ders dışında çözeceksiniz. Kurtlar Vadisi'ne bakmayacaklar gidince dersi çözecekler değil mi hocam? Perşebbe günü dersleri uzatalım faydalanın. Bir güne çözün. Bir Gitte'yi kurttaya vazir açmasın. Sahihil cümle atiyete dördüncü alıştığında. Sahih, sahihle, cümle doğrula. Sahihle. Yanlışı düzelt. El cümle atiyete, gelen cümleleri sahihle, doğrula. Beş tane cümle var. Bu beş cümlenin hepsinde bir hata var. Bu derste anlatılan kaidelere uygun düşmeyen bir hata. Evet. Birinciye bakalım. Anlaşılacak mı? Hağîbetü men hazîz. Haza. Hazîz. Burada yazan nazır. Doğrusu hazîz Tamam gerisini söylemiyoruz Hadi dur söylemek kolay. El gurfetü meftuhun Haza seyyâretü Tabiibi, Hâzihi miftahü seyyâreti Eynel bagaratü Hüve Cümlelerde diğer cümleler, onlardaki hataları Düzeltip yanına doğrusunu yazacağız Yanındaki boşlukları <gülüyor> Soru yoksa geçiyoruz Ekra vektub Me adabte ve ahirel kelimati Oku ve Kelimelerin sonlarını işaretlemekle beraber yaz ve Burada da bu alıştırmalarda ni harficilerinin kullanımına örnekler var bizde. Bu e, açmış. Haza li Muhammedin ve zalike li Hamidin. Bu Muhammedindir. Muhammed'e aittir ve o Hamid'e aittir veya Hamid'indir. Li harficeri diğer harficilerde olduğu gibi başında bulunduğu kelimenin sonunu mebni olanları Kesra yapar. Bir de bir not olarak oraya yazalım. Ee, harfice, li harficeri geçen hafta söylememiş olabilirim. Li harficeri açık isimlerden önce açık isimlerden önce Kesralı olur. Li Muhammed'in, Li Hamid'in gibi Li harfi açık isimlerden önce kesral olarak bulunur. Parantez içerisinde şöyle yazdım. Buraya virgül dedik. Oraya virgül dedik. Parantez içerisinde ye mütekkiliyi miyası. Mütekkiliyi miyası hariç şu yani. Mütekellim yası hariç yanına açık şeyin de yazabilirsiniz. Mütekellim yası. M yası hariç muttasıl zamirlerden önce fethalı olur. Muttasıl zamirlerden önce fethalı olur. Tabii değil mi? Önce fethalı. Olur. Bunlar şunu demek istedik. <gülüyor> talib'in kelimesinden önce kullanacaksak açık isim. Bundan <gülüyor> önce li harbicayeni kullanacaksak esrel olur. Li talibin. Dolayısıyla sonunda esre yapar. Tamam mı? Şu. Talip yerine hu zamirini kullanacak olursak da bu da muhtasını zannedir. O zaman da zamanda Fethalıdır. Şu yukarısı onun şey talibin öğrencinindir. Şunun manası onundur. Bu muhtasını falan nasıl anlayacağız abi? Gelecek inşallah yavaş yavaş. Sadece bir kayıt olarak onu yazdık. Geri gelince açıklayacağız. Açık isimden önce esreli, kesralı zamirden önce bulunursa da fethalı olur. Dedik. Şimdi devam edelim konumuza. Burada Muhammed ve Hamid açık isim olduğu için li kes kesralı oldu, esreli oldu. Bu Muhammed'indir ve o Hamid'indir. Limen hazihi Burada da men açık isimdir. Bu kimindir? Hazihi ni Yasir'in. Bu Yasirin. Yasir'e aittir. Üçüncü cümle Elhamdülillahi Buradaki liya hariceri lafz Celal'den önce geldi. O da açık isimdir. Lillahi oldu. Elhamdülillahi Övgü, sena, hamd, yüceltme Allah'a aittir. Allah'a mahsustur. Onun hakkıdır. Bir içerir mi? İçerir. Anlaşıldı mı? mi? Evet, burada dikkat edecek bir tane var. Ee, yazım kaydısı var. Allahu kelimesi, lafze celal deriz buna. Celil olan lafız. Bunun başına li harficilerini ekleyecek olursa, şöyle. ...li harfi celin olursa... Lillah, bu, Lillah. ...bu durumda... ...bu durumda... ...şu şu düşer. Lillahi olur. Tamam mı? Nafz-ı özgü bir kaydedir bu. Aynı zamanda... ...li harfi hangi... ...elif lamlı marife... ...kelimenin başına gelirse... O, orada da aynı şekilde tamam. mesela ee, Es eseri diyelim. Es Seriru. Başına niye hariciler gelecek olursa şu düşer. Lis Seyyahet. Yani. bir Seriru. Nis seriri. Evet gibi. Yani elif falan. Elifi düşer. Hemze dediğimiz hemze düşer. Bu da vası lemzesi gibi bir şey. Vası lemzesidir zaten de. Yazılmazlar. Evet. Yazından da düşer. Tamam yazından düşer. Evet. Lafze-i celaha değilse fazladan hem elif hem de lan düşer. Tamam. O lafze-i celaha özgür kaydı. Diğerlerinde sadece hemze düşer. Elif, hemze, elif düşer yani. Dördüncü cümle ise Lillahil Meşrigu vel Magribu meşrik Doğu Magrib, Batı demek. Doğu da Allah'ın, bat da Allah'ındır. Doğu, Allah Allah doğu ve Batı Allah'ındır daha doğrusu. Cümlenin tam, Asıl manası, tam manası. El Meşrigu Vel Magribu Doğu ve batı lillahi Allah'ın Allah'a aittir. Ne bu sanki mi şey sanki... Orada <gülüyor> akşam namazıydı. Onun birçok manası var demiştik. Batma yeri. Önce batı, batı yön. O gibi manalara geldi demiştik. Orada da diğerlerle birlikte millete kullanılınca asır, mağrib, şa, şuna da rahat olmaz. Akşam olmaz. El kelime atul cedide, cedide. Cedide. Evet. El kelimatul cedide diyor yeni kelimeler. Şark. Şark ne demek? Şark? Doğu. Şark köşesi. Doğu köşesi değil mi? Meşrik ise ondan türeme bir kelime. Meşrik, doğma yeri, doğum yeri. Güneşin doğduğu yer manasında. Garp ise garbın afakını sarmışsa çelik suçlu duvar. Garp ne o? Batı. Batı. Batı. Maghrib de yine aynı manada batma yeri. Anlamda. Karıştırmamak için. Şark ve garb. Arapçada kök kelimelerden sonra türeme kelimeler vardır. Onun asıl harflerini bulduğunuz zaman şey manayı yakalarsınız. Tamam Yeni kelimeler el mikvatu ütü el derracetu bisiklet el mil agatü, kaşık el gıtrü tencere El bakaratı, El fellağı, çiftçi. çiftçi. El enfu, ürün. El femu, Us. el uzunu, <gülüyor> ağız. El uzunu, kulak. kulak. El yedu, el, dün. el, el. el rijli. Ayak Eşşayü Çay El Ümmü Esselacetü Kuzdolabı El Kahvetü Duzlarım. Kahve Duzlarım. Seri Un Duzlarım. Seri Hızlı <gülüyor> en nafizetü, Pencere, Pencere. Cidden. Cidden Cidden gerçekten Maharasına Tekidiklerden bir kelime Diğer derse geçeyim mi? Duralım mı? Duralım hocam. Bayağı ders olur herhalde ya. Peki. Soracağınız var mı? <gülüyor> Şertlere mi duralım? Aslında iyi hızımız